Kardeşlerim, muazzez müminler, Kur'an-ı Kerim en çaresiz, en yalnız, olduğumuz anlarda bile elimizden tutar. Müslümanın ekmeği, suyu, çorbası olur Kur'an-ı Hakim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Mekke'de bütün kapılar kapandığında, bütün sokaklar kapandığında, Allah Azze ve Celle ''Utulu mâ uheye ileyke minel kitâbi ve akimussalâ'' Kur'an-ı hakimi okumasını, namaz kılmasını, belalara, musibetlere, Kur'an-ı namazla direnmesini ona telkin etti. Hüzün yılı var, Hatice annemiz yok, Ebu Talip yok. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam İslam'a yeni iklimler bulabilme adına Taif'e gitti, taşladılar, kan revan içinde bıraktılar. Nahle Vadisi'nde Kur'an-ı Hakim okurken yanında sadece cinler vardı. O halde Mekke'ye geldi, yalnızlığı iliklerine kadar hissediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ın geleceğine, ümmetin geleceğine dair içinde acılar var, ızdıraplar var. Böyle bir zamanda Kur'an-ı Hakim, onu teselli ediyor. kuran Hakim onu teskin ediyor. Yusuf Suresi geliyor. Hz. Yusuf'u gösteriyor. O ufka baklıyor. Yusuf'un kardeşleri var. Yusuf'a kardeşleri ihanet etti. Şu kadar acıya, şu kadar belaya maruz kalmasının arkasında kardeşleri vardı. Şimdi senin de önünde kardeşlerin duruyor. Amca Nebule hep duruyor. Sana Muhammedul Emin diyenler duruyorlar. O halde febi hudahu muktedi. Peygamberlerin sünnetine, peygamberlerin yoluna iktida et. Kur'an Hakim senin azığın olsun. Onu oku. Onun ayetleriyle ayakta kal ya Muhammed. Efendimiz Ali salatu vesselam'a böyle bir anda, böyle bir zamanda gelen Yusuf Suresi aynı zamanda şunu da söylüyor. Nasıl Yusuf'u aleyhisselam'ı, babası Yakub'un kucağından aldılar, kuyuya attılar. Seni de yetim kaldığın Mekke'nin sokaklarından alacaklar. Mekke'nin kucağından alacaklar. Mekke'den çıkmak zorunda bırakacaklar. Fakat Hz. Yusuf, bütün bu belalardan, musibetlerden sonra nasıl muzaffer olduysa sen de gün gelecek. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ Ağlayarak ayrıldığın bu şehre Allah Azze ve Celle seni Fatih olarak döndürecek ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor işte belalar diyor işte musibetler bütün bunların arkasında onun kardeşleri var Kale yabuneye, la takusu ruyak, rüyanı diyor Yakub Aleyhisselam. Kardeşlerini anlatma, onlar haset ederler, dayanamazlar. Senin önde olmana, onlar vicdanlarına, yüreklerine bunu anlatamazlar yavrum kardeşlerine. Rüyanı açma diyor Hazreti Yakup. Alıyorlar Yusuf Aleyhisselamı. Felenma ذهبوا ve واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجوب kuyunun derinliklerine bırakıyorlar Yakub'un kucağından alıyorlar babasından alıyorlar kuyuya bırakıyorlar kuyuya düşmesine sebep kardeşleri sonra o sharahu bi semanin bahsin darahim ma'duda kervan geliyor sucu kovayı salıyor Alıyorlar Hz. Yusuf'u, bir mal gibi, bir ticaret eşyası gibi. Mısır pazarlarında satıyorlar. Babası Yakup Kenan illerinde gözyaşı dökerken, Yusuf'unu Mısır'da bir mal gibi satıyorlar. Nasıl Mekke sokaklarında, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah'ın yetimi Muhammed itiliyorsa, acıya, ezaya, belaya maruz kalıyorsa, Yusuf Aleyhisselam'ı da Mısır sokaklarında, pazarlarında böyle sattılar. O satılmaya sebep kardeşler. وَرَاوَدَتْ هُلَّتِهُ وَف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّغَتِ الْأَبُوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ Bir kadın... Köle pazarından evine gittiği o kadın, Aziz'in eşi, kapıyı kapattı, gel dedi. O en büyük günaha seninle birlikte irtikab etmek istiyorum dedi. Kâle ma'azallah, Allah Azze ve Celle'yi iltica etti. O kadının belasına, muhatap kalmasına, maruz kalmasına sebep kardeşleri. Thumme bedâ min ba'di mâ râhûl âyâd, le hattâ hîn. Bütün hakikatler ortaya çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı İffeti zahir olmasına rağmen Zindana attılar O duvarların arasında mahpus kalmasına Sebep yine kardeşleri Bu kardeşler şu kadar zaman sonra Hz. Yusuf'un karşısına geldiler kuran Hakim Efendimiz Aleyhisselam işte bununla tesbih ediyor Onlar karşısında Zindana atılması, kuyuya atılması, iftiralara maruz kalması, bütün bunların sebebi olan kardeşler elleri bağlı karşısına dururken onlara kalala tesriib aleykumul yaum yafirullahuleküm. Bugün size azarlama yok. Bütün bu acılara hicrana maruz kalmama sebep olsanız da yafirullahuleküm. Allah size merhamet etsin. Wahu arhamul rahimin. Efendimiz ve selamı teselli ediyor demiştim bu sure Allah Resulü kardeşleri yani karabet, uzak yolla kardeşleri, amcaları onların belaları, onların baskıları, onların zulümleri neticesinde hizmet etmek zorunda kaldılar Medine'ye geldiler Ebu Bekir'in evine koşuyor Ebu Bekir'i teselli ediyor. Bilal geliyor, Bilal bin Rabah radıyallahu an. Mekke'yi özlüyor İskihir otu, Celil otu diyor. Acaba yine onların arasında geceleyebilir miyim? Mecenne suyunun başına varabilir miyim? Ayşe radıyallahu anh, Ha. Hicret etmek zorunda kaldığı Mekke'yi düşünüyor. Mekke'nin semaları diyor. Hiçbir yerde sema Mekke'deki kadar güzel olmamıştı ki. Hiçbir yerde yıldızlar Mekke'de olduğu kadar güzel görünmemişti ki. Allah Resulü bir Ayşe'ye koşuyor, Bilal'e koşuyor, Ebu Bekir'e koşuyor. Bu acıları yaşamasına sebep Mekkeliler. Musab'ını şehit ediyorlar. Hamza'yı şehit ediyorlar. Bedir'de üzerine geliyorlar Uhud'da kan revan içinde bırakıyorlar Bütün bu acıları yaşamalarına sebep Mekkeli müşrikler Sekiz yıl sonra asabıyla beraber ayrılmak zorunda kaldığı Mekke'ye geliyor sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken hani orada Musab bin Umeyr'i vardı radıyallahu anh Mus'abı vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ona iman etti ona teslim oldu diye Ailesi onu zincire vurdular Peygambere gitmesin diye elini ayağını Prangaya vurmuşlardı kelepçelemişlerdi Ta Habeşistan'a gidene kadar Öyle kelepçelerde kalmıştı oraya hicret edene kadar Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ettiği Medine'ye ondan önce gitti Allah Resulü aleyhisselama Medine'yi hazırladı Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla otururken Mekke'nin bu en zengin delikanlısını gördüler Yanında ashab-ı kiram efendilerimiz var Buyurdular ki bakın Mus'aba bakın Mekke'nin en zengin delikanlısına bakın Bana iman etti diye zincire vurulan Mus'abıma bakın Şimdi açlıktan yürüyemiyor o en zengin delikanlı Üzerinde bir cübbe var Cübbesinin yamaları say sayılamıyor لقد رايته عليه حلة اشتريت له بمائتي Ben biliyorum, annesi babası ona öyle bir cübbe almıştı ki 200 dirhem vermişlerdi şimdi üzerindeki yamaları sayamıyorum wa laqad ra'aytuhu bayna abawayhi kad yaghzuwanihi bi'atya bi't-ta'am wa'sh-sharab aşıktan yürüyemiyor musa fakat Mekke'de bana iman etmeden önce annesi babası üzerine titrer ona en kaliteli gıdaları alırdı, şimdi açlıktan yürüyemiyor. فَدَعَاهُ حُبُّ ve وَرَسُولِهِ اِلَى Allah ve Resulünün sevgisi Musab'u ne hale getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye giriyorlar. Fakat Mekke'de Allah dedi diye, ona geldi diye, Kur'an-ı Hakim okudu diye Zincirlere vurulan, açlıktan yürüyemeyen, üzerindeki yamalar sayılamayan Mus'abı yok yanında. İşte Mekke sokakları Mus'ab. Artık futlara değil, Kur'an-ı Hakime özgürlük var. Şu sokaklarda İslam'ın izzetini gör, gör ey Mus'ab diyemiyor. Çünkü Mus'ab'ını Uhud'da şehit ettiler. Hamza'yı parçaladılar, yanında yok Hamza. seyyid şu Heda. işte Mekke, İslam'a, imana, Kur'an'a hazır seyret ey Mus'ab diyemiyor. Öyle acılar yaşattılar ki aleyhissalatu vesselam'a. Damadı onun karşısında ona düşman, düşman olan ordunun içerisinde kızı ise Zeynep Mekke'de alıyor eşi babasına karşı Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a karşı savaşan bir ordunun içerisinde sonra Mekkeliler geri gönderilecekler ya fidye ile gönderilecekler veya okuma yazma öğretecekler bunun karşılığında gönderilecekler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kızı da Mekke'den Eşine Zeynep radıyallahu anh'a evlenirken annesi Hatice'nin ona düğün hediyesi olarak taktığı kolyasını gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediyeler, o fidyeler eline önüne gelince bakıyor, yıllar öncesine gidiyor. Zeynep'ini düşünüyor, Hatice gözlerinin önünde canlanıyor. Elleriyle Hatice'nin Zeynep'in boynuna taktığı o kolye, o gerdanlık buyuruyor ki Larayıtm eğer uygun görürseniz, kızım Zeynep e, Hatice'nin evlenirken düğün hediyesi olarak taktığı kolyesini eşi eşiyle beraber ona gönderseniz uygun görür müsünüz? Bütün bu acıları Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Yaşamasına sebep Mekkeliler Tıpkı Hz. Yusuf'a kardeşlerinin bu acıları yaşattığı gibi Şimdi Allah Resulü Mekke'de Mekke'nin Fatihi O düşmanlar karşısında O da Kabe-i Muazzama'nın kapısında onun eşiğinde Onlara hepsine hitaben diyor ki اِذْهَبُوا فَاَنْتُمُ اتْتُلَقَا Gidiniz, hepiniz serbestsiniz. Hz. Yusuf'un kardeşlerine hitap ettiği Kur'an'ın ayetleriyle size konuşuyorum. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ Ey Mekkeliler! Bütün bu acıları, bütün bu ızdırapları yaşamama sebep olsanız da bugün size azarlama yok. Hepiniz dönünüz ve evinize gidiniz. Bu ne büyük bir ufuk ya Resulallah! İnsanlık olarak, Müslüman olarak nerede durmamız gerektiğini bize işaret ettin. İnsanlığın ehramını medeniyetle yeniden sen kurdun ya Resulallah. Sen gittin, geride bize insanlığı, geride bize merhameti bıraktın. Minberinden yine bize konuşuyorsun. Bizse senin ufkundan mahrum, senin dünyandan mahrum. Öyle bir hale geldik ki, sana bu acıları yaşatan müşriklere, İzhabu fe entum ama şimdi senin ümmetin sana iman edenler kardeş olduklarını söyleyenler bunları okurken ağlayanlar gözyaşı dökenler gazete sütunlarında kardeşlerinin ayıplarını ortaya çıkarmak için yarışıyorlar ya Resulallah. Sen buyurdun ki El muslimu ahul -Muslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yadhiluhu ve la yuslimu ona zulmetmez, onu zulme de terk etmez, onu tuğyanın içinde de bırakmaz. Şimdi ya Resulallah, hani sen bize konuşmuştun ya, buyurmuştun ya ya Resulallah. اِيَّاكُمْ وَالظَنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيسِ وَلَا تَحَسَّسُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا تَنَافَسُ وَلَا تَحَاسَدُ وَلَا تَبَاغَضُ وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, gözleriniz, kulaklarınız, gazeteleriniz, kalemleriniz, ümmetin, Müslümanların, Allah diyenlerin, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a iman edenlerin kusurlarını, ayıplarını gazete köşelerine, televizyonlara, haber programlarına taşımasın. Kötülükte, yanlışta, zulümde yarışmayın. وَلَا تَنَافَسُ وَلَا تَبَاغَطُ Öfke kusmayın birbirinize. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ Kardeşler olun demiş. Bize bu talimatları vermiştin. Buyurmuştun ki sıla Rahim var. Akrabanızla sıla yapacaksınız, arkadaşlarınızla sıla yapacaksınız, Müslümanlar arasında sıla yapacaksınız. Er-Rahimu muallakatun bil arş. O sıla rahim o kadar yüce, o kadar hali ki, arşa bağlanmıştır, oradan sizi seyrediyor. Fakat bir gün gelecek, o sıla rahim diyecek ki, Men kata'ani kata'ahu Allah ve men vasaleni vasalahullah. Kim beni gazete sütunlarına, Televizyon programlarına taşır. Kim kardeşinin ayıplarını, kusurlarını ortaya çıkarır. Bu şekilde Sıla-i Rahim'i ayaklar altına alırsa Allah da onun istikbalini kessin. Kim Sıla-i Rahim'in yanında yer alırsa her şeye rağmen kardeşini kucaklayabilirse onun aleyhinde onun kusurlarını, onun günahlarını ortaya dökmezse dökenlerin karşısında yer alırsa fitneye yol vermezse Men vasılani Allah onu nasıl yapacak? Allah onun elinden tutacak. Ya Resulullah, sen ne kadar büyüksün? O kadar büyüksün ki büyük kelimesi senin büyüklüğünü ifade etmede küçük kalıyor, yetersiz kalıyor. Sen insanlığın elinden tuttun. İnsanlığın elinden Acılar, belalar, musibetler, o musibetleri, o sıkıntıları yaşamamıza sebep olan kardeşlerimiz bütün bunlara ısrarla sebep olmaya devam edince hepsini birer sebe sebebi adi olarak görüp kal la tesrib aleykumul yaum yagfirullahulekum ayetini okumayı sen bize öğrettin ya Resulullah. O halde Sultan Abdülhamit'in dediği gibi huz bi eydina tut ellerimizden ya Resulullah. Ufkunuzu modernlerin günahları kapladı ya Resulullah. Ehli dünya gibi Müslümanlar birbirlerine sebbediyorlar, tan ediyorlar, kahvelerinde, okullarında, sokaklarında Evlerinde, gazetelerinde, televizyonlarında Şimdi Müslümanlar, Müslümanların ayıplarını izhar ediyorlar Onları kusuyorlar Tut ellerimizden Yeniden ya Resulallah Senin ufkunda insanlık ehramını yüceltelim Senin medeniyetin alemde şeyh İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın medeniyeti bu Seni de, beni de bütün bir insanlığı kucaklayacak kadar, kuşatacak kadar, içine alacak kadar, herkese yetecek kadar geniş diyelim ya Resulallah.